Velhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah. İyilik. İnsan yeryüzündeki akıl ve irade sahibi tek canlı bildiğiniz gibi. Ve bununla hayatı boyunca övünüp durur. Lakin hayata geliş amacını kavramak, özgüvenini arttırmak, mutlu olmak ya da mutlu etmek için aklını ve kalbini kullanarak iyilik yapmalı. İradesini kullanarak da iyilik yapmayı alışkanlık haline getirmeli. Peki nedir bu iyilik? Bu kadar zor mu? Birileri için maalesef zor. Aklından bile geçmeyen bir kavram. Peki, iyilik yapmak için özel bir çaba, veya uğraş gerekiyor mu? Aslında hayır. Birçok şey iyidir aslında. Selam vermek iyiliktir. Bir insana tebessüm etmek iyiliktir. Aklınıza gelen her şeyi değil, güzellikle söylemek iyiliktir. Yoldaki taşı, bir başkasının ayağına takılır da canı yanar endişesiyle kenara itmek iyiliktir. Bir kediye, köpeğe su vermek, kanadı kırılmış bir kuşa yardım etmek iyiliktir. Hastayı ziyaret etmek, geçmiş olsun demek iyiliktir. Yakını kaybedene sabır dilemek, Zor günde yanında olduğunu göstermek, ben de yanındayım, seninleyim, yalnız değilsin demek iyiliktir. Sevinci paylaşmak, aynı zamanda hüznü, kederini paylaşmak ve karşısındakinin yükünü hafifletmek de iyiliktir. Ve en önemlisi, yaratılanı, Yaratanın hatırına sevmek iyiliktir. Peki iyiliği belli bir zamandan sonra mı öğreniyoruz? Hayatımıza adapte ediyoruz. Şöyle söylerler. İyilik insanın içinden gelir. Yani bir insan iyilik yapmadan duramaz, içinden geliyorsa. Zaman zaman isteyerek, yani ya ben bu durumda olsaydım, bu ihtiyaç halinde olan ben olsaydım diye sorar insan. Zaman zaman da insanın beyni bu soruyu hiç üretmeden bilinçaltı sorulmamış sorunun cevabını verir ve hemen kendini karşındakinin yerine koymaya başlarsın ve elinden ne geliyorsa, o an gücün neye yetiyorsa onu yaparsın. Nasıl insanlar eğlenerek veya farklı zevkler uğruna zamanlarını harcayarak mutlu olduklarını hissediyorlar ve endorfin hormonu salgılanıyorsa, iyilik yaptığı zaman bazı insanların da endorfin hormonu salgılanır. Yani kendilerini mutlu hissederler. İyilik yaptıkça kendinizi hayatı daha çok sever ve daha çok saygı duyarsınız. Başkasını mutlu ettikçe mutlu olur, paylaştıkça artarsınız. Aslında tüm iyilikler, iyilik yapanın başına gelir. Nasıl ki suya atılan taş halkalar oluşturur, yayıla yayıla büyür, önce iyilik yapanı mutlu eder, sonra İyilik yapılanı, sonra iyiliğe şahit olanı ve sonra bundan haberdar olanı ve o halka büyüye büyüye devam eder. Ve hiç unutulmamalı, hemen olmasa da er geç mutlaka iyilik yapan iyilik bulur arkadaşlar. Mutlaka bir yerlerden karşınıza çıkar o iyiliğin karşılığı. Belki bir dostun sohbetinde, belki bir kuşun cıvıltısında, belki beklenmedik bir maddi kazançta, belki kolayca savuşturulan bir problemde, belki başınıza gelen o ağır imtihanda, bir bakarsınız birdenbire önünüzdeki engeller tepe taklak olmuş, un ufak olmuş kaldırılmış ve o zaman anlarsınız belki daha önce yaptığınız bir iyiliğin vesilesiyle bunlar başınıza geldi. İyiliğin karşıtını da bilmek lazım. Mevlana'nın Kuddisesi ruhu söylediği gibi bir şeyi bilmek Anlamak için onun zıddını da anlamak ve bilmek lazım. İyiliğin karşılığı kötülük yani şer. İyilik hayır diyelim kötülükte şer. Müminler inançları gereği kendileri kötülüğe bilerek sebep olmaz. Kötülük üretemezler. Onlar iyinin ve iyiliğin takipçisi olurlar ve kendi iradeleri dışında bir kötülükle karşı karşıya kaldıkları zaman sabrederler ya da kötülüğü iyiliğe çevirmeye çalışırlar. Çünkü Müslümanlar hayır olarak yapılan her şeyin Allahu Teala tarafından bilindiğini ve bir gün karşılığının verileceğine inanırlar. Müslümanlar zerre ağırlığınca iyilik yapanın karşılığını göreceğini ama buna karşı yine zerre ağırlığınca kötülükte bulunanın da cezasını bulacağını çok iyi bilirler. Ve unutmamak lazım. Allahu Teala kullarının kötülük işlemelerine izin verir ama kötülük yapılmasına rızası yoktur. İşte o yüzden kullarını sürekli iyiliğe, iyi işler yapmaya davet eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinde buyurdukları gibi, iyilik insanın hamurunda mevcut, fıtratına konulmuş bir haslettir.'' Evet, belki de bundan dolayı herkes kime sorsanız iyi olmayı ister. ''Nasılsın? İyiyim.'' Ve kendince şöyle bir soru aklına gelse, ben iyilerden miyim tabii canım? O kadar çok kötü var ki, hemen aklımıza getiririz onları. Onların arasında ben bayağı iyi bir insanım. Hepimiz iyi olmayı istiyoruz. Ve kendimize iyisin denilmesine seviniyoruz. Yani iyiliği istemeyen, iyiliğinden dolayı takdir edilmekten hoşlanmayan bir insan ve toplum düşünmek normalde mümkün değil. Aslında iyilik bir insanlık ideali. Peki iyilik nasıl yapılır? Şimdi konunun daha iyi anlaşılması için elbette yapılan iyilik bundan binlerce yıl öncesi ve bugünkü arasında değişkenlik gösteriyor. Eskiden memleketlerimizde Düğün ve sünnet yapanlara destek olmak için insanlar elinden geleni yaparlardı. Bu da bir iyilikti. Mesela köylerde emanet olarak inek veya koyun verilirdi. Sünnet düğün yapacak veya işte kızı, oğlu evlenecek neyse neden? Onun sütünden faydalansınlar diye. Fakir fukara ailelere sağırlar, sütlerini ikram ederler. Böylece geçimini sağlaması için o hayvanları verirlerdi. Bu bir adet eskiden. Bu güzel adetlerin asıl kaynağı yardımlaşmaktı. Şimdi İslam alimlerinin şu sözüne lütfen kulak verelim. Diyorlar ki: Oğlum, iyiliği sayarak değil, saçarak yap. Allahu Teala'nın sana nasıl muamele etmesini istiyorsan onun kullarına da öyle muamele et Cömert verene değil verdiğine sevine ne denir bütün kötülükler hırlaşmalar almak üzerinedir Ama bütün iyilikler vermek üzerinedir Ömür kısadır evladım Sonsuz olan ahiret hayatında, İnsanın karşılaşacağı şeyler dünyada yaşadığı hale bağlı. Akıllı olan, ileriyi görebilen bir kimse, kısa olan şu dünyada hep ahirette iyi ve rahat yaşamaya sebep olan şeyleri yapar. İnsanlara hizmet etmek için çalışır. İnsanlara iyilik etmek, ahirette azaptan kurtulmaya ve cennet nimetlerinin artmasına vesile olur. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Taberani'de geçen hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdu. Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Onu incitmez, üzmez. Bir kimse, bir Müslüman'ın ayıbını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 bazılarına çok nimet vermiştir. Bunları herkese faydalı olmak için yaratmıştır. Bu nimetleri dağıtırlarsa azalmaz, dağıtmazlarsa bunlardan alıp başkalarına verir. Bu hayat nimeti boyunca da yapmış olduğu en ufak bir hayrın veya bir kötülüğün Kıyamet gününde hesabının kılı kırk yararcasına sorulacak olması tartışılmaz bir gerçek. İşte bundan dolayı bir Müslümanın kalp kırmayacağı, gönül yıkmayacağı ve gönlün bir nazargahı ilahi olduğunu unutmayacağı umulur. Çünkü Müslümanın kalbi dertlidir. Zamanında yaşadığı imtihanları ızdıraplı geceleri bildiği için karşısındaki insanların derdini, ızdırabını, imtihanını anlar. Tüm yüreklerin ve yorgun gönüllerin huzuru bulduğu bir dergah haline getirir gönlünü. Çünkü kul bilir ki ben iyi bir iş yaparsam zaten bu benim için hayırlı olacak benim lehim olacak. Kötülük yaptığım zamanda ben kaybedeceğim. Çünkü Rabbim Celle Celaluhu Adaletli. Dolayısıyla bana zulmetmez. Kuluna zulmetmez hudası, kişinin çektiği kendi cezası derler. Bunu Müslüman bilir. Tarihin silinmez sayfaları şahittir ki. Kim hayatı boyunca rüzgar ekmişse, neticesinde daima fırtına biçmiştir. Hani derler ya, tabağına ne doğramışsan, kaşığına o gelmiştir. Hayatı huzurla yaşamak için, kendisinden başka herkesin huzurunu kaçırmış olan insanların, dünyada süreceği o zevk, sefa, gelgeç nefsani sevdalarla yaşadığı üç beş günle sınırlı olur. Şimdi hatırlayın Firavun, hatırlayın Nemrut. Onlar ne kadar saltana sürdüler ve ne kadar zalimdiler. Ancak bunlar nereye kadar devam etti? Mezarlarının başına kadar, ömürlerinin sonuna kadar. Mevlana Kuddüs-i der ki, eğer bizi ve rızamızı istiyorsan, bunun ancak bir gönül kazanmaya bağlı olduğunu unutma. Yine zalim bir kimsenin, ahiretin tarlası olan şu fani dünya toprağına serpmiş olduğu zulüm tohumlarının, ahirette nasıl yeşereceği gerçeğini şöyle anlatıyor bizlere. Elinden bir mazlum yaralandı, zulüm gördüyse, o zulüm cehennemde bir ağaç olur. Ondan zakkum meyvesi husule gelir. Sen hiddete kapılıp gönüller kırdı, gönüllere ateş düşürdüysen, o ateş cehennem ateşinin mayası olur. Senin öfke ateşin bu dünyada insan yakardı. Ondan doğan cehennem ateşi de orada seni yakar. Senin hiddet ateşin burada insanlara kastederdi. Ondan doğan cehennem ateşi de orada yine insana yani sana saldıracak. Dünyada hiddete kapıldığın zaman ağzından çıkan yılan ve akrep gibi insan sokan sözlerin orada yılan ve akrep olup, senin kuyruğundan yakalayacak, diyor. İyilik etmek. Onlardan bir tanesi de, gönüllere girmekle mümkün. İnsanlara iyi davranmakla, küçük bir sebeple de olsa, gönül kazanmakla mümkün. Ve, bütün insanlığın iyiliğini istemek ve rahmet lisanına sahip çıkmakla mümkün. Bugün dünyada her gün yüzlerce insan Müslüman oluyor. Annesi babası Müslüman olmayan ve farklı inançlarda insanlar bölük bölük İslam'a koşuyor. Yapacağımız iyiliklerden bir tanesi de Hayatının belli bir döneminde hiçbir bilgiyle karşılaşmamış insanlara hal lisanıyla İslam'ı anlatmaktır. Ama bu bağırarak, çağırarak veya kendi üzerimizde uygulamadığımız şeyleri anlatarak olmaz. Biz doğru düzgün insanlar olsak, biz sözümüzün eri olsak, inanın bir gün muhatap olmak istediğimiz hidayetine sebep olmak istediğimiz kişi gelir, bakar mısın der. Ben de senin gibi olmak istiyorum. Senin gibi dürüst, senin gibi edepli, sözünü yemeyen, sözünün eri olan bir insan olmak istiyorum. Söyler misin, namaz nasıl kılınıyordu? Veya hangi sohbete nereye gidiyorsun? Veya örtünmem için ne gerekiyor derdi. Yani iyiliğin en güzeli, başka insana tebliğ ederken anlattıklarımızın kendi üzerimizde bulunmasıdır. Ve konuşurken düzgün konuşmaktır. Allah dostlarından bir tanesi o kadar güzel söylemiş ki. Kısa bir bölümünü not aldım. Sizlerle paylaşayım. Cömertlik diyor insanın süsüdür. Af, en güzel bir ihsandır. Kerim aza şükreder, adi kimse çoğu da beğenmez. Kerim sözünde durur, sözünde durmayanı da affeder. Herkesin verdiği eziyete, sıkıntıya katlanır, fakat hiç kimse ondan incinmez. Kendisine söylenince razı olmayacağı sözü, başkalarına söylemez. Ey kardeşim, başkalarının seninle nasıl konuşmasını istiyorsan, sen de onlara öyle konuş. Özür dileyenin özrünü kabul et. Seni üzeni affet. Verdiğin sözü tut. Ettiğin iyiliği gizle. Başa kakıcı olma. Başkası için kuyu kazan, kendi düşer. Halka ihsan eden, haktan ihsan görür. Sana söz getiren unutma, senden de söz götürür diyor. Ne güzel yazmışlar, ne güzel gönüllerine inmiş bu sözler. Evet, dosta, düşmana, iyi kötü herkese, tatlı dil ve güler yüz göstermeli. Fitne çıkarmamalı. İnsanlara yapılacak en faydalı ihsan, belki de en kıymetli vereceğiniz hediye, tatlı dil ve güler yüzdür. Kardeşlerim, demek ki çevre şartlarına göre yapılabilecek bir sürü hayır ve iyilik var. Çeşit çeşit. Sevabını Allah'tan bekleyerek, İyilik niyetiyle bunlardan herhangi birini hepimiz yapabiliriz. Burada kapının anahtarı Allah rızasını gözetmek. Yani ben bu iyiliği yapayım, o da zaten zamanında şunu bana yapar. Veya ben şimdiden bunu bunu ona sağlayayım, o da bunları görünce şu işi bana verir diye menfaat değil, sırf Allah rızasını düşünmek gerekir. Bir de iyilik yaparken Üslup çok önemli der Allah dostları Mesela Başa kakmak Gönül incitmek suretiyle yapılan bir sadakanın Hiçbir faydası olmadığı gibi Tatlı bir söz Vereceğiniz paradan yardımdan Çok daha hayırlıdır buyrulur Kanadı kırık bir kuş gibi Himayeye muhtaç yetimlere Yakın akrabaya Yoksullara karşı yine güzel söz ve tatlı dille konuş buyrulur. Kalbinde manevi hastalık bulunan kimselere karşı herhangi bir töhmete, bağırmaya, çağırmaya, fitneye ya da yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için yerinde ve uygun bir söz söyleyin buyuruluyor dinimizde. Lütfen düşünün. Musa aleyhisselam, Harun Aleyhisselam zamanının en pis, berbat, zalim adamının karşısına dikildi. Allahu Teala'nın emriyle. Düşünün, en kötüsüydü olabileceklerin insanlar arasında. Lakin Allahu Teala'nın emri neydi? Yumuşak söz söyleyin. Belki, belki değişir anlar. Bunu küme buyurdu? Peygamberler arasında en iyi konuşan lisanı, en düzgün olan insanlara, peygamberlere, aleyhisselam ecmain. Karşısında muhatap aldıkları kişi de en kötüsüydü ama yine de güzel söz söylemek. Yani tebliğ esnasında tesirli konuşalım, Açık konuşalım ama düzgün olsun. Ağzımızdan sözler çıkıyor. Sözümüzün tesirli olmasını istiyorsak, gönüllere ulaşabilmesi için kalpten gelmesi gerekiyor. Yoksa sırf dilden çıkan ifadelerin bir kulaktan girip ötekinden çıkacağını unutmamamız lazım. Etrafta görmüşsünüzdür, her tarafta bahçeler var, çiçekler var, derelerde, tepelerde, kenarlarda görüyoruz. Ama kaldırım kenarlarında da küçük küçük çiçekler açar. İşte gönülden gelmeyen sözlerin tesir bakımından da böyle kısa ömürlü olacağını unutmayalım. İçimizden gelsin, hal lisanıyla yaşayalım ki, o bayırlarda, ovalarda, yemyeşil, rengarenk çiçeklerin açtığı yerlere döndürelim. Kaldırım kenarlarında bir iki tane açan ve ne zaman ezileceği belli olmayan çiçekler gibi samimiyetsiz konuşmayalım insanlara. Kardeşlerim, bir gün sahabeyle birlikte otururken, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Sizce müflis kimdir?'' diye sordu. Yanında bulunanlar, ''Efendim bize göre müflis, bir dirhem parası ya da eşyası kalmamış, bütün mal varlığını kaybetmiş insandır.'' dediler. Bunun üzerine buyurdu ki, ''Benim ümmetimden müflis kimse, kıyamet günü namaz, oruç,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 Onların günahları alınıp üzerine yüklenilen ve böylece başkalarının günahı sebebiyle cehenneme atılan kimsedir buyuruldu. İşlemediğim günahlar benim sırtımda. Dünyada kaçtığım onca şey ama... Gıybetini ettiğim insanların yaptıklarıyla yer değiştiriyor Allah korusun. İyilik ederken bunları da unutmamak lazım. Allah'ın emrettiği ibadetleri yerine getiren bir Müslüman, elbette kendisine düşen görevlerin büyük bir bölümünü yerine getirmiş oluyor. Lakin bununla iş bitmiyor. Allah'ın emirlerinin tamamını yerine getiren mükemmel insan olma konumunu yakalayamamış. Eksikler var. Peki nasıl tamamlanacak? İşte bununla ilgili mükemmel bir örnek geliyor. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Sizden birisi, kendi için istediğini, kardeşi için de istemediği sürece, Gerçek mümin olamaz. İman etmediğiniz sürece cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmediğiniz sürece de iman etmiş olmazsınız. Müslüman elinden ve dilinden insanların emin olduğu kimsedir. İşte 14 asır evvel öncesinden gelen bir nasihat. Eksikler neler ve nasıl tamamlayacağı sorusunun cevabı. Kendimiz için ne istiyorsak, kardeşimiz için de aynısını isteyeceğiz. İnsani ilişkiler çok önemli. İslam'ın ilk yıllarında yaşananlar, ve ilk Müslümanların o dönemin olaylarını anlatırken kullandıkları o sözlerde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in insan ilişkilerinde ne kadar hassas bir rota çizdiğini görmek mümkün. Habeşistan'a hicret edildi bildiğiniz gibi Hazreti Ali radıyallahu an'ın ağabeyi Cafer bin Ebi Talib radıyallahu an Necaşi'nin huzuruna çağrılmıştı ya Önceki hayatları ve Müslüman olduktan sonra Müslümanlığın ne getirdiğini anlatmıştı. Hatırlayalım bir kez daha. Dedi ki, biz cehalet ve ahlaksızlığın, putlara tapmanın, leş yemenin normal görüldüğü ve kötülüğün her türlüsünün işlendiği bir topluluktan geldik. İçimizde güçlü olanlar zayıfları ezer, hakkını yerdi. Sonra Allah bize bir peygamber gönderdi. O bizi sadece Allah'a ibadet etmeye çağırdı. Doğru söylemeyi, emanete ve hakka riayet etmeyi, akraba ve komşu haklarını gözetip onlara iyi davranmayı, haramdan, cana kıymaktan, insanları öldürmekten, hırsızlıktan sakınmayı öğütledi. Zinadan, yalan söylemekten, yetim çocukların mallarını yemekten ve namuslu kadınlara zina isnadıyla iftira etmekten bizleri sakındırdı. Şimdi hatırladık değil mi? Ve burada ilginç bir nokta daha var. Bu sözleri duyanlardan biri kim? Henüz inanmamış Ebu Süfyan, Bunları Ebu Süfyan da söylüyordu. Heraklius, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kastederek dedi ki, o size neyi emrediyor bakalım? Ebu Süfyan ne dedi? Bize namazı, doğruluğu, iffetli olmayı, akrabalarla ilişkileri kesmemeye emrediyor dedi. Kim söylüyor? Ebu Süfyan o zaman iman etmemiş. İşte İslam'ın, ve onu insanlığa ulaştırmak için görevlendirilen son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in insana ve insanlar arasında olması gereken ilişkiye yaklaşımına bir örnek. Kardeşlerim, birbirimize karşı sorumluluklarımız var. Bunu Siyer'de çok net bir şekilde öğrenebiliyoruz. İbadet ve sosyal hayat çok önemli. Dünya ve ahiret dengesi de çok önemli. Hem dünyadaki istek ve ihtiyaçlar karşılanmalı olması gerektiği şekilde, hem de insanların inançlarını düzgünce yaşamaları gerekmekte. Aynı ruh ve beden sağlığının iyi olduğunda insanın kendini daha iyi hissettiği gibi. Bir gün sahabeden üç kişi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evine geldi. Acaba kendisi geceleyin hangi ibadetleri yapıyordu? Merak etmişlerdi. Kendilerine bilgi verilince, Allah Celle Celaluhu, Peygamberin geçmiş günahlarını affettiği gibi, Gelecekte işlemesi muhtemel günahlarını da affetmiştir. O bu kadar ibadet yapıyorsa, bizim daha fazla yapmamız gerekir diye düşündü o üç sahabi, daha çok ibadet yapmaya karar verdiler. İçlerinden biri dedi ki, ben dedi geceleri daima namaz kılacağım. Diğeri, ben dedi ömür boyu her zaman oruç tutacağım. Öteki, ''Ben'' dedi, ''Kendimi ibadete adayacağım ve hiçbir kadına el sürmeyeceğim, yani evlenmeyeceğim.'' Onların bu sözlerini duyan Peygamber Efendimiz, aleyhissalatu vesselam yanlarına geldi. Buyurdu ki, ''Sizler şu kararları alan kimselersiniz ama dikkat edin, içinizde Allah'tan en çok korkanınız ve Allah'ın emirlerini yerine getirme hususunda Yasaklarından sakınma noktasında en titiz davrananınız benim. Ona rağmen benim oruç tuttuğum da olur, tutmadığım da. Gecenin bir bölümünde namaz kılar, kalan kısmında yatıp uyurum ve hanımlarla evlenirim. İşte benim sünnetim budur. Her kim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir. Bu müthiş hadisi şerifte insanoğlu bir kez daha öğrenmişti. Hanımın da, çocuklarının da senin üzerinde hakkı var. Vücudunun da senin üzerinde hakkı var. Herkese iyilik ama ilk önce tanıdıklarından başlayarak, kendi ailenden, akrabalarından, konu komşundan başlayarak. Müslüman'ın Müslüman üzerindeki altı hakkı var bildiğiniz gibi. Tekrar edelim. Karşılaştığında selam vermek, selam verdiğinde selamını almak, hapşırdığı zaman elhamdülillah derse hapşıran kişi yerhamûkâllah demek, davet ettiğinde davetine icabet etmek, hasta olanı ziyaret etmek, ve ölünce cenazesine gitmek. İslam duyduğunuz gibi, bildiğiniz gibi, iyilik üzerine kuruludur. İyiliğin zerresinin bile, karşılığının görüleceği bildiriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Her yapılan iyiliği, Allah bildiğine göre, artık ortada en küçük bir kayıp ihtimali yoktur. Düşünün, insanlar, birbirimize iyilik yaparız. Bazen şu hisse kapılırız. Ya ben bu kadar iyilik ettim ama şu şu şu hareketi yaptı bana veya nankörlük yaptı deriz. Çünkü biz insanız. Ama Rabbimiz Celle Celaluhu'ndan hiçbir şey kaçmaz ve adaletlidir. Hiçbir şey zayi değildir. Kayıp listesine yazılmaz. Hayrın faydasının, onu işleyene ait olduğunu biliyoruz. O halde, kendi kendisine iyilik etmek isteyen, küçük-büyük demeden iyilik yapmalı, hayır işlemeli. Zira iyiliğin peşin faydasını başkaları görse de, onun genel faydasını, manevi kazancını işleyen alır. İnsana en büyük sevabı kazandıracak amel şüphesiz çok merak edilecek bir mevzu. Ebu Zer Hazretleri de bizim gibi düşünüyor olmalı ki bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu durumu iletmiş. En önemli yani insana en büyük sevabı kazandıracak amel hangisidir? Aldığı cevap Allah'a iman ve Allah yolunda cihat olmuş. Evet. Allah-u Teala'ya iman her hayrın başı. O olmadan hiçbir işin kıymeti yok. İman neydi? Kalp ile tasdik. Ve dil ile ikrar. Yani hem kalp hem dil ameli. O yüzden imana amel denilebiliyor. Allah yolunda cihadın imanla birlikte zikredilmesi onun hayırlı işlerin ve amellerin en başında imandan hemen sonra geldiğini gösteriyor. Duymuşsunuzdur, ilahi ı Kelimetullah yani İslam'ı yaymak niyetiyle yapılacak her türlü faaliyet, aslında bir cihat olduğuna göre, bu en üstün amelden herkesin nasip alma imkanı vardır. Hanım kardeşlerimiz savaşa katılmadılar, katılamıyorlar peki bu bir eksiklik mi? Hayır. İşte ilahi kelimetullah, İslam'ı yaymak fonksiyonu göz önüne alındığında A'dan Z'ye herkes cihadın içerisinde olabilir ve cihad sevabını pekala alabilir. Konu komşuya, akrabalarına, yeni tanıştığı birisine, yazıştığı birisine, İslam'ı düzgün anlatan ve onun iyi bir yola girmesine vesile olan insan, Allah yolunda cihad edenlerden inşallah yazılır. İyiliklerin en iyisi diye anılanlar da var. Bunları belli bir kategoriye bölmeyi, ayırmayı değil, Bunları genel manada sizlerle paylaşmayı istiyoruz. Şimdi madde madde 30-35 civarında süremiz yettiği kadar hangi iyilikler yapılabilir onları paylaşmak istiyorum. Her birimizin kolaylıkla yapabileceği şeyler elbette cihat etmek veya ilahi kelimetullah yani İslam'ı yaymak gibi iyilikler göz önüne alındığında Biraz daha sanki ikinci kalitede gibi görünse de. Biz bunları aldırış etmeyelim. Yapabileceğimiz hayır. Elimizde olan imkan neyse ona göre davranalım. İşte yapabileceğimiz iyilikler. Bunlar birçok eserde net bir şekilde yazılmış. Onlardan bir kısmını sizlerle paylaşalım. Mesela bir insanı yedirmek. Içirmek, selamla söze başlamak İnsanlara tebessüm etmek ailemiz dahil Din kardeşinin gam ve kederini gidermek Muhtaçlara yardım etmek Müslümanın ayıplarını örtmek Bir yerde otururken gelenlere yer açmak mecliste Müslümanları sevindirmek mazluma yardım etmek, zalimin zulmüne engel olmak, iyi bir işe yol göstermek, destek olmak, birbirlerinin arasını bulamayanlara, küslere aracı olmak, bir şey isteyene vermeye gücü olmasa bile, güzel sözle kalbini kırmadan karşılık vermek, yanında gıybeti edilen kişiyi savunmak, iyi işlere aracılık etmek, Allah için Müslüman kardeşini sevmek, Allah için ziyaretleşmek, Allah için harcama yapmak, Allah için meclis kurup oturmak, Allah için buğz etmek, ''Allah için samimi olmak, merhamet etmek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, güzel söz konuşmak...'' Bunlar sadece bugün belirleyebildiklerimiz, eserlerde yazılanların sadece birkaç tanesi. Acaba hangisi bizim için daha zor bu kişiden kişiye değişir? Onların belki sıralamanın ilkinde din kardeşinin gam ve kederine gidermek var. Bugün bırakın karşımızdaki insanın üzüntüsünü giderecek, onu rahatlatacak şeyler söylemeyi, maalesef kıskançlığımızdan dolayı onun başına bir şey geldiğinde o oh olsun diyecek cüreti buluyoruz. Bir Müslüman, bir Müslüman'ın kardeşi değil miydi oysa? Hani bir vücudun organları gibi değil miydik biz? Küçük tefek ayrılıklardan, fikir değişikliğinden kaynaklanan sürtüşmelerden dolayı birbirimizin kuyusunu kazmamalıydık. Müslümanları sevindirmek lazımdı. Mazluma yardım etmek lazımdı. Zalimin zulmüne engel olmak lazımdı. İyiliği emredip kötülükten sakındırmamız lazımdı, yapamadık. Bizim için bunlar çok ileri hedefler gibi görünüyor. Bugün televizyon ekranlarına baktığınızda veya haberleri okuduğunuzda ilginç ilginç haberler bize geliyor. Örneğin. Bir yangın çıkmış, komşusunun evine girmiş yangında, onu ve oğlunu kurtarmış ve bu haberlerde son dakika gelişmesi olarak geçiyor. Evet, çok güzel bir şey. Ama iyilik o kadar azalmış ki, kendi hayatını feda edebilecek durumda olması gereken Müslüman, bunu milyonda bir gördüğü için hayretle izliyor. Yine başka bir haberde bir kişi yolda başkasının düşürdüğü içi para ve altın dolu poşeti polise teslim ediyor. Haberde, ana haber bültenlerinde bunlar konuşuluyor. Halbuki her Müslümanın yapması gereken şeyler değil miydi bunlar? Böyle olması gerekmiyor muydu? Bugün maalesef yere düşseniz, Size uzatılacak ne bir el, ne bir destek bulacaksınız. Küçük istisnalar dışında. Neden? Çünkü iyiliği, maalesef, kaybetmek üzereyiz. Bugün, zalimlerin kalbini yumuşatmak için, yumuşak söz söyleyin buyuran Rabbimiz Celle Celaluhu'nun kuralları, insanlar için çok büyük bir önem arz etmiyor. Hatta bugün, İyi insanlardan olmaya çalışırsanız, enayi gibi görünürsünüz. Vay be! Bunu nasıl aldattık ama! Şuna bak! Ağzına vurduk, ağzındaki lokmayı aldık diye insanlar sizle dalga geçecektir. Hiç çıtını çıkarmıyor, ne kadar sessiz, sakin beyefendi diyeceklerdir. Bugün, hırsızın övüldüğü, yolsuzluğun, vay be, ne kadar akıllıymış diye pohpohlandığı bir zamanı yaşıyoruz. Affedersiniz, itizi, at izine karışmış bir vaziyette. Dolayısıyla, iyiliğin tekrar nüfuz etmesi için aslımıza dönmeliyiz. Rüzgar eken, fırtına biçer. Sen tabağına ne doğradıysan, kaşığına o gelir.'' Sen huzurlu ol, mutlu ol diye senden başka herkesin huzurunu kaçırdıysan, inan ki hem bu dünyada safanı süremezsin. Hadi süren az bir gruptan oldun diyelim, ahirette Firavunla, Nemrutla arkadaş olursun. Allahu Teala, bizleri iyi insanlarla haşreylesin. İyilerle bizleri cem eylesin. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden, kabir azabından, ölüm korkusundan, ölüm anında şaşırmaktan, dilin sürçmesinden muhafaza buyursun. Bu kadar kötülüğün, olumsuzluğun olduğu hayatta Allah'a şükür iyilikler de oluyor. Dünyanın birçok yerinde insanlar, tanımadığı insanlara yardım etmek için Sırf Allah rızası için Dernekler, vakıflar kuruyor. Kimsesiz çocukların Veya sokak hayvanlarının İyaşesi için, bakımı için Paralar toplanıyor. Siz yeter ki bir iyilik yapın. İyilik Öyle metre cinsinden Belirlenecek bir değeri yoktur. Yani büyük bir iyilik yaptı, Küçük bir iyilik yaptı. İyilik, Başlı başına iyiliktir. Yeter ki Allah celle celaluhu rızası için olsun. Allahu Teala'dan yazımız iyiler ile bizleri haşreylesin. Bizleri dünyada iyilerle karşılaştırsın. Çoluk çocuğumuza iyi insanlar nasip eylesin. Hem dünyada hem ahirette iyiler yoldaşımız olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah.